يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قاتبه ولا تموتن إلا بأمتي مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فنزا عظيما أما بعد فاستغى الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدأ وكل بدأة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim, geçen hafta Aleykümselam ve Rahmetullah Vesselam'ın ve ashabının hayatından müşriklerin yeni müzakereler içerisine girmeleri yani Aleyhissalatü Vesselam'a ve İslam'a karşı yapılacak e, komplolara yapılacak karşı çıkmalara karşı yeni yeni görüşmeler yapmaları ve Nebi Muzafferül Rasulullah'dan mucize talep etmeleri ve tartışma felsefe yöntemine başvurmaları idi. Bununla ilgili hem olaylardan bahsettik kısa kısa hem de o olayların neticesinde. Ayetlerin gelmesi, ayetlerden elde edilecek şeylerden bahsetmiştik. Ayetlerin bize verdiği, anlattığı şeylerden bahsetmiştik. Bu arada inşallah o konulardan alınacak derslerden bahsedeceğiz. Birincisi, geçenki dersimizden elde edeceğimiz birinci ders, birinci çıkartacağımız husus, hak yol üzere sebat etmek. Allah'ın dini üzere e, sabit kalmak, sebat etmek ve pazarlığı kabul etmemek. Hak üzere pazarlığı kabul etmemek. Mekke hayatının o dönemlerinde artık İslam yavaş yavaş sağlamlaşmaya ve hak üzere sebat iyice yerleşmeye başlamıştı. Değerli vahyin, Allah Azze ve Celle'nin ilahi emrinin önünde duracak hiçbir şey kalmamıştı. Yani bir takım engellemeler oluyordu. Bir takım ayetleri e, bertaraf etmek isteyen, örtbas etmek isteyen bazı çalışmalar ve gayretler oluyordu. Ama bunlar karşısında Allah azze ve celle'nin gönderdiği vahiy müminlerin kalbinde, müminlerin içerisinde iyice sebat ediyor. Sabitleşiyor, sağlamlaşıyor ve yerleşiyor, karar kılıyordu. Yemin olsun ki kardeşlerim ilk kimseler sahabeler radiyallahu anhum ve erdahum. Allah onları razı olsun ve onları hoşnut etsin. Onlar neyle izzet kazandılarsa, neyle şeref kazandılarsa, vallahi bu ümmetin çocukları da ancak onunla izzet kazanabilir, Onunla şeref bulabilir. Vahyin terbiyesiyle. Onun için İmam Malik rahmetullahi aleyh, Allah ona rahmet etsin, bu ümmetin ilki neyle ıslah olduysa, ahiri de sonu da onunla ıslah olur diyor. Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anh sahih bir senetle rivayet edildiğine göre diyor ki biz zelil bir toplumudur. Aşağılık değersiz, kıymetsiz bir toplumudur. Allah Azze ve Celle bizi İslam'la izzetli kıldı. Artık bundan sonra biz İslam'ın Allah'ın izzetli kıldığı şeyin dışında bir şeyle izzet ararsak Şeref ararsak Allah bizi yine zelil eder diyor. İslam'dan daha güzel bir şeref Daha güzel bir haysiyet Daha güzel bir izzet ve güç olamaz Müslümansa Müslüman güçlüdür Çünkü onun imanı var Çünkü onun Rabbi var Alemlerin Rabbine iman ediyor O Rab ki her an görüyor, gözetiyor. Onun dünyasına da ahiretine de kulun dünyasına da ahiretine de kafidir. El-insan lahu bi-kafin Allah kuluna kafi değil midir? Yeterli değil midir? Bela. Tabii ki Subhanallah. Allah kuluna kafidir. Ama kul Rabb'isinin kadrini bildiği zaman Rabbisinin kıymetini bildiği zaman kardeşler evet o dönemde aleyhissalatü vesselam hiçbir pazarlığa girişmiyor müşriklere hiçbir şekilde taviz vermiyor onların ısrarla istedikleri cevabı vermiyor hani demişlerdi ya gel sen bizim ilahlarımıza bir müddet ibadet et onları tazim et biz de sana biz de senin ilahına yani Allah azze ve celle'ye ibadet edelim demişler. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onlara meyletmedi. Hud suresinin ayetlermesinde "Ula terkanu ilallezine zalemu fetemassukumun nar." Selamun aleyküm. Aleykümselam. Zalimleri meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Ve ma lekum min dunillahi ebliya. Allah'ın dışında Sizler yardımcı yani dostlar da bulamazsınız. Allah'ın dışında sizin dostlarınız olmasın. Fumelatu'n sarun. Sonra size yardım da olunmaz. Ve la terkenu ilellezine zalemu. Manası müfessirlerin bazılarına göre onların amellerine razı olmayın. Yani onların sizden talep ettiği şeylere razı olmayın manasında. Aleyhissalâtu Vesselam Ümmetini Kendisinden sonra O dönemde ve sonraki dönemlerde Yalan Ehli Artık yalanı meslek haline getirmiş Zulüm ehli kimseler Yani zalimler ve yalancılara Boyun eğmemesi Onlarla pazarlık etmemesi hususunda Tavsiyede bulundu Uyarıyor Ahmet bin Hanbel de, ve Nesay'da rivayet edilen sahibir hadisler, aleyhissalatü vesselam, kâb ibn ebn -i diyor ki, Ey Kâb, seni sefih olan idarecilerden Allah'a sığındırıyorum. Kâb diyor, Ey Allah'ın Resulü, kimlerdir, nedir bu safih idareciler? sefih emirler yani beyinsiz beyinsiz sefih idare etmesini bilmeyen hakkı, hakkın yolunu tutmayan idareciler. Onu açıklayacak şimdi. Bunlar nedir? Sefihler kimlerdir diye sorunca Kabe İbni Ucura radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatu vesselam onlar benim hidayetime tabi olmayan, benim sünnetimi sünnet edinmeyen kimselerler. Her kim onların yalanlarını tasdik ederse, o idarecilerin yalanlarını tasdik eder doğrularsa ve onların zulümlerine ortak olur, onlara yardım ederse, o benden değildir, ben de onlardan değilim. Ve o kimseler benim havzımın başına gelemeyeceklerdir. Ama kim onların yalanlarını tasdik etmez ve onlara zulüm üzere yardım etmezse onlar bendendir, ben de onlardanım. O kimseler benim havzımın başına kadar gelecekler dedi. Subhanallah. Ali (a.s.) ümmetini işte bu sefih kimselerden, zalimlerden onlara ortaklık etmekten uyarıyor. Siyeri A'lamül Nübele adlı İmam Zehebi'nin bir eseri var. Şerefli, soylu kimselerin haberlerinin anlatıldığı, siretlerinin anlatıldığı çok önemli bir kitap. Orada Süfyan Essevri, Rahmetullah Aleyhden salihlerden bir tanesi, alimlerden birisi. Diyor ki alim bir kimseye emirlerin yanına varması, idarecilerin yanına varması çok çirkin bir şeydir diyor. Ona çok çirkin, yakışmayan bir şeydir. Vallahi diyor, ne zaman ben sultanların, idarecilerin yanına girsem, ancak kendi nefsimi hesaba çekmiş olarak çıkardım diyor. Ve kendi nefsimde bir sorumluluk hissederdim. Yine bir başka ifadesinde Sufya'nın Kari kimse, kari kim biliyor musunuz? Kur'an okuyan, Kur'an ehli kimseler. Bu karileri, Kur'an ehli kimseler artık bununla beraber tüm hocalar bunun içerisine dahildir. Sultanlara sığındığını, yaklaştığını gördüğün zaman bir, bil ki diyor, o bir hırsızdır. Eğer zenginlere yaklaşıyorsa bu adam, bu hoca sıfatındaki, alim sıfatındaki bir insan onlara sığınıyorsa bil ki o gösteriş sahibidir. Evet. Bir başka ifadesinde de yine Sufyan Es-Savri emirlerle beraber oturup kalkmaktan onlara yaklaşmaktan, onlara karışmaktan sakın. Senin hakkında zalimler mazlumu uzaklaştırıyor, mazlumu, yani zulme uğramış kimseyi def ediyor, zulmü de kabul etmiyor denmesinden sakın. Çünkü bu şeytanın aldatması hilesidir. Şeytan ise, facir olan kurrağları, iyi okuyan kimseleri, hafız, kurrağı kimseleri, onlarla birlikte alim ve hocaları, ...alim ve hocaları etkisi altına alıyor. Dolayısıyla bu facir... ...kimseler, fasıh kimseler bu... ...hem de... ...Kur'an'ı iyi okuyan kimseler... ...bu şeytanın hilesini merdiven ediyor, ediniyorlar. Bununla bir takım şeyler elde ediyorlar demek istiyor. Sübhanallah. Evet, alim kimse... ...dinini bilen bir kimse... İdareciyle oturup kalkabilir. Ama ne zaman? Gerektiğinde ona nasihat etmek için. İdarecilere, cahiller nasihat edemez. İdarecilere ve sultanlara nasihati ancak alimler edebilir. Cahil, avam tabakası bir insanın idareci hakkında konuşması doğru değildi Alimlere havar edeceğiz. Bilen insanlar onlara nasihat edelim. Ad dini nasihat. Hadisine göre din nasihattır. Hadisine göre alimlere nası, emirlere idarecilere nasihati alimler yapabilir kardeşim Allah Azze ve Celle idarecilerimizi Müslümanların idarecilerine hidayet etsin. İslam üzere olmalarını nasip etsin. Eğer idareciler, kabile reisleri, başkanlar Hakkı görünlerse, İslam'a talip olunlarsa, Kur'an ve sünnetin nurunu elde ederlerse vallahi bu çok hayır getirir. Bunu nereden biliyoruz? Önceki sohbetlerimizde bunu okuduk, dinledik. Ve okuyacağız inşallah. Kabile reisi Müslüman olduğu zaman komple kabile, kabilenin tamamı Müslüman oluyor. İslam'a beyat ediyor. Allahu akbar dımat adındaki sahabe bunlardan birisi ve daha niceleri Allah Azze ve Celle onlara başımızdaki insanlara hidayet etsin İslam'a ve doğruya isabet ettirsin inşallah doğrularını çoğaltsın Cafer-i Sadık da yine buna benzer bir ifade kullanıyor diyor ki fakih kimseler Allah'ın dinini anlayan o fakih Fakiz sahibi kimseler, Rasuller'in peygamberlerin güvendiği kimselerdi. Eğer onlar sultanlara, idarecilere yaklaşınlarsa, o zaman onlar hakkında şüphelenin diyor. İşte burada bir menfaat karşılığında, bir makam karşılığında yaklaşan kimselerden bahsediyor. Bunun örnekleri çoktur. Allahu Teala. Bizlere önce ilmi, sonra ilimle amel etmeyi, sonra da zalimlerden uzak durmayı, onlara meyletmemeyi nasip etsin. <Gülüyor> Kardeşlerim ikinci ders, ikinci elde edilecek e, konu, almamız gereken ders, gaybe iman hususunda derinleşmek, gaybe imanı iyice sağlamlaştırmak. Müminler gayba iman ederler. Yani bilinmeyen şeylere iman ederler. Bu hususta ceden, yani tartışma, felsefe, akıl, görüş herhangi bir şekilde insani, böyle insandan sadır olan ama hakka ay aykırı olan, vahye aykırı olan, kitap ve sünnete aykırı olan şeylere itimat etmemek onları kalpten içeriden çıkartıp atmak gerekiyor. Tamamen vahye tabi olmak. Kur'an ve sahih sünnete tabi olmak gerekiyor. Bizden bu isteniyor. Bu felsefe fikri bu felsefe fikri var ya Allah Azze ve Celle'nin Araf suresinde anlattığı Yahudi bir putperestçiliğidir. Evet, Yahudiler içerisinde de putperestlik var. Bu fe felsefe fikrinin aslı oradan kaynaklanıyor. Yahudi putperestliğinden kaynaklanıyor. Allah azze ve celle A'raf suresinde "Veca vezna bani İsrail el-bahr" İsrail'i İsrail oğullarını. İsrail'le kastedilen Yakup Aleyhisselam'dır. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun'dan kurtardığı zaman Allah Teala onları denizden geçiriyordu. Fe'te'u <gülüyor> ala kavm bir topluluğun yanına geliyorlar. Bir toplumun, bir kavmin yanına geliyorlar. Fe'te'u ala kavm yakufun ala isnam lehum kendilerine mahsus kendilerine ait putlara tutunan, tapınan bir topluluğun yanına geliyorlar. Kalu ya Musa ce'al lana ilahe kemalehum alihah. İsrailoğulları diyor ki ey Musa Başlarında peygamber var ya, Subhanallah peygamber olduğu halde bunu istiyorlar. Musa aleyhisselam gibi, ölül azm, büyük iş sahibi, değerli bir peygamber, Allah'ın katında en değerli peygamberlerden bir tanesi, beş peygamberden biri, olduğu halde diyorlar ki, ey Musa, bunların ilahı olduğu gibi, bize de bir ilah yap. Allahu akbar. قَالَ اِنَّكُمْ قَالْمٌ تَجَهَلُونَ Diyor ki muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, toplumsunuz. Cahillik peygamberle birlikte peygamberin yanında devam ediyor. Hakeza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Huneyn'de Huneyn gazvesindeyken İslam'a yeni girmiş şirkten yeni kurtulmuş bazı sahabeler müşriklerin bir ağaca, Zat-ı Envat dedikleri, bir ağaca silah astıklarını ve onu kutsadıklarını görünce, o sahabeler, ey Allah'ın Resulü, bize de böyle bir ağaç yap, deyiveriyorlar. Aleyhissalatü Vesselam, Subhanallah diyor, hayret ifadesinde, Allahu Ekber, siz oğullarının Musa'ya söylediği şeyi söylediniz. Yani bu sözleri, az önceki sözleri söylediniz diyor. Onlar da yeni İslam'a girmişlerdi. Cahillikleri vardı. Onun için kardeşlerim cehalet mazeret. Cehalet mazerettir. İtikadi konularda da ameli konularda da. Ehli sünnet ve cemaate göre cehalet mazerettir. Cehalet ma mazeret kabul etmezsek, edemezsek hem ehli sünnet ve cemaatin yolundan ayrılmış tekfire ve başka fırkalara sapmış oluruz. Hem de birçok insan için ümit kesilmiş olur. Allahu ekber. Evet, siz diyor Musa Aleyhisselam o gün onlara cahillik eden bir toplu toplumumuz toplumsunuz. Toplums toplums i̇nne haula mutebberun mah fihi ve ba'tul ma kanu Bunlar bu putlara tapan kimselerin dini ise yok olucudur. Onların bulunduğu şey, üzerinde gittikleri şey yok olacak. Ve yaptıkları şey de boşa gitmiştir. قال اغير الله ادغيكم ilaha Allah'ın dışında size başka bir ilah mı arayayım diyor Musa Aleyhisselam. Allahu akber. Ya ne kadar canı yanıyorsa ya Sübhanallah. Yani Allah Azze ve Celle sizin ilahınızken sizden ben. Size başka bir ilah mı arayayım şimdi diyor. Başka bir ilah mı yapayım diyor. Ve huve faddelekum alel alemin. Ve o sizi alemlere takdil ettiği halde. Üstün kıldığı halde. İsrail onları o dönemde kardeşler. Alemler içerisinde en faziletli, en üstün kılınan topluluklardan bir tanesi. Allahu Teala böyle bir değer vermiş onlara. Ama onlar hangi fikirle karşılık veriyorlar? İşte bu felsefi fikirler. Kendi görüşlerini, akıllarını ön plana sürüyor. Felsefede aklı ön plana almaktır. Aklı, hevayı, düşünceyi öne almaktır. Kitap ve sünnetin, vahyin getirdiği şeyleri ise arkaya atmaktır. Bu işte. Kısacası bu. Sübhanallah. İşte bundan dolayı Yahudiler Cibril aleyhisselama düşmanlık ediyorlar biliyor musunuz? Yahudilerin düşmanlarından biri de Cebrail aleyhisselam. Ne zaman bu yüce vahyi getirse Cebrail aleyhisselam Yahudiler düşmanlık ediyorlar. Onunla ilgili Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen bir hadis var. Aynı zamanda Tirmizi'de de rivayet ediliyor. Hadisin bir bölümü Yahudiler Resulullah aleyhisselatu vesselam'a geliyorlar. Diyorlar ki ey Ebel Kasım kim Ebu'l Kasım? Aleyhisselatü Vesselam. Onun künyesi. Hemen bir parantez açalım. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam benim künyemle künyelenin. Yani şey, künyemle künyelenmeyin. Ama ismimle isimlenin diyor. Yani Ebu'l Kasım künyesini kendinize ve çocuklara vermeyin. Ama Muhammed ismini verin diyor. Evet Yahudiler böyle hitap ediyorlar. Allah'ın Resulü demiyorlar. Ey Ebu'l Kasım. Biz sana beş şey soracağız. Bize bunları haber verirsen, sana sorduğumuz şeylerden, bu beş şey bize haber verirsen, senin Nebi, yani peygamber olduğunu biliriz ve sana tabi oluruz diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam, Yakup Aleyhisselam'ın aldığı sözü onlardan alıyor. Onlardan söz alıyor. Onlar da diyorlar ki Yahudiler, Palû قال الله ولا ما Allah'ın Allah diyor bizim söylediğimiz şey üzerine vekildi. Yani onu vekil tayin ediyorlar. Aleyhissalatu vesselam sorun bakayım diyor. İstediğiniz şeyleri sorun. Soruyorlar. Birincisi diyorlar ki peygamberliğin alameti nedir? Aleyhissalatu vesselam peygamberliğin alameti gözler uyur kalp uyumaz diyor Bunu, bunun bir başka e, hadisten şahidi var Ayşe'ye diyor ki Ayşe radıyallahu anhâ ya Ayşetu ey Ayşe benim diyor iki gözüm uyur ama kalbim uyumaz diyor. abdest alma hususunda temizlik bablarında gelir bu hadis abdest almadan uykudan uyanıp namaza durduğunda aleyhissalatü vesselam bunu diyor ey Ayşe benim gözüm uyur ama kalbim uyumaz nebinin nebi olmanın peygamber olmanın alametlerinden biri bu onlar kabul ediyorlar doğruluyorlar yani Yahudiler ondan sonra ikinci soruları geliyor Peki diyorlar, bir kadın nasıl olur da erkek doğurur, nasıl olur da dişi doğurur diye. Nasıl oluyor da yani erkek oluyor, dişi oluyor diye sorunca aleyhissalatü vesselam erkek ve kadının suyu birleşir, karşılaşır. Eğer erkeğin suyu, erkeğin suyu, kadının suyuna galip gelirse kadın erkek doğurur. Eğer Kadının suyu erkenkine galip gelirse kadın bu sefer dişi doğurur diyor. Onlar bunu da kabul ediyorlar. Yani sordukların sorunun cevabını alıyorlar. Sonra peki diyorlar İsrail Aleyhisselam yani Yakup Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın diğer bir ismi de İsrail kendisine neyi haram kılmıştı? Bundan haber ver bakayım diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da Diyor ki İsrail siyanik hastalığından siyatik yani sinir hastalığından şikayetçiydi. Öyle bir hastalığı vardı. Bunu tedavi edecek bir şey bulamadı. Bunu uygun bir şekilde tedavi edecek. Sadece falanca falanca hayvanların yani develerin e, sütleriyle tedavi oldu. Bundan dolayı da kendisine, kendisine Yakup Aleyhisselam kendisine eee develerin sütünü de etini de haram kılıyor. Bu diyor, diyor. Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldığı şey. Onu da haber veriyor. Bu kısmın ayetten şahidine gelince Al-Imran Suresinde Allah Azze ve Celle Kullü'te'ami <Scans 49> kâne beni taame kullü'te'ami kâne beni İsraile." yemeğin hepsi diyor Beni İsrail'e, yani İsrail oğullarına helaldir. Yiyeceklerin hepsi, kulli'te'ami kâne hillelli beni İsrail'e. Hepsi helal. İlla ma harram ve İsrail'e alâ nefsî. Ancak İsrail'in, yani Yakup aleyhisselamın kendi nefsini haram kıldığı şey müstesna. İşte haram kıldığı bu. Devenin sütü ve eti. Neden haram kılıyor? İşte, o devenin sütünden, etinden istifade edip hastalığına şifa bulduğu için ve hastalığını tedavi etmeye çalıştığı için bunu diyor israr ifadesinam haram kılmıştı Yakup Aleyhisselam kendi nefsine. Son soruya geliyorlar. Yahudiler son soruya geliyor. Diyorlar ki Ya bununla beraber bir şey bir şey daha soruyorlar. Peki diyorlar Rahattan bize haber ver. Yani gök gürültüsü nedir diye sorduklarında a.s. diyor ki o bulutlarla görevli bir melektir. Onun elinde bir alet vardır. Bulutları harekete geçirir ve Allah'ın istediği yere sevk eder. Peki ondan çıkan ses nedir diyorlar. O da diyor ki o ses bulutların sevki esnasında bir yerden bir yere sevki esnasında Meydana gelen sestir diyor Aleyhisselatü Son soruya geliyor Geliyorlar Diyor ki <gülüyor> Yahudiler Peki bize haber ver bakalım Bu şeyleri ancak peygam pe Peygamber'e Bir melek haber verebilir Sana bunları haber veren kim İsmini söyle Kimdir bu şeyleri Sana haber veren ve Resulullah selam Cebrail deyince Cebrail mi diyorlar? Hemen bir irkiliyorlar. Cebrail mi? Bize savaşı, harbi, ondan sonra azabı getiren melek mi diyorlar? Biz biz ona düşmanız diyorlar. Subhanallah. O bizim düşmanımız, biz de onun düşmanıyız. İşte Yahudilerin Yahudilerin Cebrail e olan düşmanlığı bu. Eğer sen Mika'il deseydin ki, Mika'il yağmuru, rahmeti, bitkileri indiren, getiren Mika'il adındaki melek demiş olsaydın, tamam bu olacaktı diyor. Yani biz sana beyat edecektik, Müslüman olacaktık diyorlar. Beşinci soruda kaybediyorlar. Allah Azze ve Celle şu ayet kelimesi gönderiyor. Kun men kana adwel le Gibriila, deki kim Gibriila e düşmanlık ederse, ta innu nazzelehu alla kalbi bi izni Allah'e, muhakkak ki Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle o indirdi, Cebrail' Musaddık al Nim'a beyna'yı dey, önceki kitapları doğrulayıcı. Vahuda mu büşralil müminin, müminler için hidayet ve müjdedirdi. Devam eden ayet-i kerimede. Men adu Kim Allah'a düşman ederse. Men kâna aduvelillâhi. Ve melaiketî ve rusulihî. Ve mikâle ve cibri. Ve cebraile ve mikâile. Ve cibriyle ve mikâle, Kim Allah'ın, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, ile ve mikâile düşmanlık ederse. Fe Allah'a aduvullil kafirî. Muhakkak Allah. Kafirlerin düşmanıdır. Cebrail'i de Mikail'i de peş pese zikrediyor. Allah Azze ve Celle burada. Mikail isminin Kur'an'da geçtiği tek yeri burası. Yani siz Cebrail'e düşman oluyorsunuz ey Yahudiler. Ama Allah Azze ve Celle Cebrail'e düşman olanlara düşman kabul ediyor kendisini. Yani karşı, tabiri caizse karşısında beni bulunuyor. Cebrail de onun meleği, Mikail de onun meleği. Ama onlar neyle karşılık veriyorlar? Felsefeyle, akıllarıyla. İşte aklın kaybettiği yer bu. Burası. Aklın vahye tabi olmadığı sürece kaybettiği yer, yerlerden biri burası. Daha bunun gibi nice yerlerde akıl kaybediyor. Eğer vahye tabi olmazsa. Yine Kur'an'da Allah Azze ve Celle, Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını, Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla olan konuşmasını naklederken aklın, felsefenin hiçbir şey ifade etmediğini, vahyin karşısında bittiğini yok olduğunu çok güzel bir şekilde Müslümanlara anlatıyor. Evet, diyor ki Nuh Aleyhisselam oğluna Gemiyi yapmış, hazırlamış ve su artık yükselmeye başlamış. Oğlu da boğulmak üzereyken ya bu ne yer, kem mana? Orada ma kafirin. Ey yavrucuğum! bizimle beraber gemeye bin. Sakın kafirlerden olma. ha bir çocuk bir evlat boğulmak üzere düşün. Yani evladını boğulmaktan kurtaran İnsanlar bunu çok iyi bilirler. Evlat gitmek üzere. Ama tek bir şey üzere değil. Yani sadece canı gitmiyor. Ahireti de gidiyor. İmanı da gidiyor. Ona adeta yalvarırcasına ey yavrucuğum ya bu ne helâle. Te... Ya bu ne yer kemana ve la tekun mal kafirin. ey yavrucuğum. Cemiyen ve sakın Kafirlerden olma diye nasihat ediyor. Ama oğluna, oğlunun gururu, kibiri ve aklını ön plana alması, kendi görüşünü ön plana alması neticesinde kaybedenlerden oluyor. O fikrini, düşüncesini, felsefesini öne sürerek ne diyor biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle anlatıyor onu. Se'adi ila cebelin yansımını ünnelme. Beni koruyacak, sudan beni koruyacak bir dağa sığınacağım ben diyor. Aklıyla böyle bir karşılık veriyor. Ama o akıl onu bitiriyor. O mahdut, sınırlı olan ak, akıl, o zaman Nuh Aleyhisselam'ın oğlundaydı. Bugün nice insanlarda var. Evet, akıl bir nimettir. Akıl Allah Azze ve Celle'nin insana bahşettiği en önemli nimettir. Bunun sayesinde insan mükelleftir. Ama bu aklı vahye tabi kılmazsa zarara uğrayanlardan, hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Subhanallah. Neticede kardeşlerim Nuh Aleyhisselam oğlunun bu aklına göre, kendi görüşüne göre hareket etmesini küçümsüyor vahyin karşısında. Ve ona şu ifadeleri kullanıyor. La asımel yevme min emrillah. Bugün Allah'ın emrine karşı, yani tufana karşı koruyucu yoktur. İlla ma rahimallah, İlla ma rahim. Ancak Allah'ın rahmet ettiği kimseler, müstesna yani Allah'ın acıdığı, bağışladığı kimseler bu tufandan kurtulacak. Onun dışında bir koruyucu yok. Ne dağ kurtarabilir seni, ne ağaç kurtarabilir. Ne de o yüksek yüksek o dönemdeki başka şeyler, bu dönemdeki kuleler hatta insan uzaya çıkacak olsa bile Allah'ın emrinden kaçamayacak. Yerin yedi kat dibine e, girmeye çalışsa Allah'ın emrinden kaçamayacak Nihayetinde wahale baynahuman mawj ve kana min aralarına dalga giriyor. Nuh Aleyhisselam'la onun arasına ve boğulanlardan oldu. Evet o dönemde Nuh Aleyhisselamın oğlu boğuluyor, ama aynı zamanda felsefe fikri, kendi görüşüne, aklına göre hareket etme fikri de boğuluyor. Bu düşünce orada bitiyor adeta. Ve kıyılaya ardıblâyi <gülüyor> maek, yer yüzüne deniliyor ki, ey yer, suyunu yut. Ve ya sâma ey gökyüzü, sen de suyunu tut. Ve su çekiliyor. Vakudi ve kudül emr em işe hükmediliyor. Ve ale ve gemi cüdünün üzerine oturuyor. Ve sebet ale judi. Mabude wabudel qaimin zalimin. Zalim kavme kavm zalim topluluklar helal helal olsun Yok olsun dedi. Sonra bir dönem geliyor ki Allah Azze ve Celle'den bir bölüm geliyor. Nuh Aleyhisselam'ı terbiye edici. Nuh Aleyhisselam'ı ders, ona ders olmak üzere ve ondan sonra tüm rasullere, sonra gelecek Peygamberlere ve davetçilere bir ders geliyor orada. Çok önemli bir ders ayetlerin devamında. Yani vahyin karşısında Sahih menhec üzere olmayan Sahih bir metot üzere Olmayan ayet ve hadislerin içerdiği mananın dışında hareket eden kimselerin Akıbetinin elim olduğunu Haber verici Nuh Aleyhisselam'a bir ders geliyor Diyor ki Allah Azze ve Celle Nâdâ Nuhur Rabbe Nuh Rabbine nida et inne bini min ehli Ey Rabbim, oğlum benim ailemdendi diyor, boğulduktan sonra, subhanallah. Ve inne vaadakel haq ve senin vaadinde hak ve ente ahkamul hakimin sende hüküm vericilerin en iyi hüküm verenisin, diye nidada bulunuyor, acıdan adeta subhanallah. Allah azze ve celle kâle ya innehu, neyse min ehlik, ey Nuh o senin ailenden değil Kendi canından Olduğu halde Allah Azze Celle Ona diyor ki o senin ailenden değil Neden? İman etmeden gitti Allahu akbar Yani bir insan için en tehlikeli şey Kendi canından Kanından meydana gelen Çocuğun zurriyetinin Neslinin ailesinin Ateş ehlinden olmaz Bundan daha zor bundan daha acı bir şey Olabilir mi ya? Subhanallah o senin ailenden değildi diyor. İnnehu amelin gayru salih. Senin bu yaptığın doğru bir işte değil, salih bir amelde değil diyor. Allahu Akbar. Şu acaba bak. Hasan el Basir rahmetullahi Aleyh. tabiinden, tabiinin büyüklerinden diyor ki bir insan için en sevimli şey kendi akrabalarından, eşlerinden, dostlarından İslam üzere olması, Müslüman olmasından daha sevindirici bir şey olamaz diyor. Allahu akbar. Bunun tam zıttını düşünelim. İnsanın anasının, babasının, kardeşlerinin, çocuklarının, zürriyetinin, eşinin ateş ehli olmasını bir düşünsün insan. Allah bize bir nimet verdi, İslam nimeti. Biz onun üzerindeyiz. Bu nimetin kıymetini bilmek ve zürriyetimize, çocuklarımıza sahip çıkmak zorunda. Yarın o ateş ehli olan kimselerle Cennet ehli olan kimseler karşılaştığında her şey ortaya çıkacak. allah Teala bu hususta bizlere yardım etsin, bizlere basiret versin. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a işte böyle nasihat ediyor. Diyor ki o senin ailenden değil ve senin bu yaptığın iş bu, yani oğlun hakkında söylediğin şeyler doğru bir şey değildir diyor. Fa la tesel maliyse leke bihi ilim. Sakın ola ki bilgin olmayan şey benden isteme. İlim ilmin olmayan, bilgin olmayan bir şey benden isteme. İlim ne kardeşlerim? İlim kale Allah, kale Resulullah. Allah'ın ve Resulullah'ın buyurduğu şeydir ilim. Sakın ilmin olmayan şeyi benden isteme. inni a'uduke <gülüyor> Cahillerden olmamanı sana öğütlerim diyor. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ı böyle ikaz ettikten sonra Nuh Aleyhisselam hemen istiğfar ediyor Allah Azze ve Celle'nin emrine boyun eğiyor Onu tazim ediyor Ve diyor ki Kale Rabbi inni e'udu dike En es eleke ma leseliyye bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana saymıyorum. Ve illa terhamli, ve illa terhamli, ve illa takfirli ve terhamli Eğer beni bağışlamaz ve bana rahmet etmezsen, ben husran'a uğrayanlardan olurum. Diyor. Allah Azze ve Celle de bu istifarına karşılık Nuhülülahı, tabi vesine kabul ediyor, istifarını kabul ediyor ve onu ve iman edenleri gemiden indiriyor. Selamete çıkartıyor. Netice netice kardeşlerin muttakilerin. Akıbet muttakilerin. Yani güzel sonla sonuca varmak muttaki kimselerin. Allah'tan korkan kimselerin. Evet. Üçüncü çıkartacağımız ders sonuncusu bu. Kafirlerin ileri gelenlerin, salihlere ve İslam davetçilerine karşı <gülüyor> aldıkları bilgilerin, aldıkları ilimlerin, yaptıkları işlerin başka taraftan nakledildiğini, birilerinden iktibas yaptıklarını, simsarlık yaptıklarını söylemeleri, bununla e, itham etmeleri eski bir metottur. Eskiden peygamberlere Nasıl böyle ithamlarda bulunuyorlarsa Nebimiz Aleyhisselam'a aynı ithamda bulundular. Aynı suçlamayla karşı çıktılar. ve Bu kıyamete kadar devam edecektir. diyor. Evet. Çünkü o dönemde geçmiş ümmetler içerisinde rasulleri, peygamberleri yalanladılar ve onların şüpheler içerisine düşmesi, görevlerinden vazgeçmeleri Davalarından vazgeçmeleri için ellerinden geleni yaptım. Bu şekildeki bir metot ve mencat ta eskiden beri var. Eski bir metot. Bunu niçin yapıyorlar? İnsanlar bu peygamberlerden, bu davetçilerden uzak dursunlar. Onlara kulak asmasınlar. Ama iş Allah Azze ve Celle'nin murat ettiği şekilde gerçekleşiyor. Onların istediği şekilde gerçekleşmiyor. Yine Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bir Örnek verecek olursak Allah azze ve celle diyor ki onlardan bahsederek "Ma narak e illa beşerün mittana. Ey Nuh" diyor, "Nuh'un kavmi. Biz seni ancak kendimiz gibi bir beşer olarak görüyoruz. Sen de bizden birisin yani." Ve "Ma naraket tabeike illa ellezina hum iraduluna ba'da er Ve sana tabi olan kimseleri bizler böyle görüşü zayıf, basit, adi, bizim içimizde aşağılık olan, zelil olan kimselerden görüyoruz. Sana tabi olan kimseleri. Peygamberlerin tabileri hep böyle zayıf kimselerde o yüzden alay ediyorlar yani. وَمَا نَرَى لَكُمْ Bize karşı sizin bir üstünlüğünüz de yok. بَنْ نَزُمْنُكُمْ minel الْكَادِمِي Bilakis biz sizi yalancılardan biliyoruz diyor. Yani rasulleri ve hak davetçilere yalan iftirasında bulunuyorlar. Yalancıdır diyor. Onlara ithamda bulunuyorlar. Subhanallah. Yani söyledikleri şey fasafisa dur, yalandır, başkalarından aktarmadır diyor. Eski bir metod bu. Araf suresinde yine قال الملعو من قامه اننا لنراك في Nuh'un kavminden ileri gelenler şımarık kimseler Bunlar hem otorite sahibi oluyor hem de rant sahibi para, mal, mülk sahibi kimseler. İmanet etmeyenler tabi ki. Diyorlar ki sen apaçık bir delalet içerisindesin Nuh Hep böyle töhmet altına oluyor. Ona suçlamalarda bulunuyorlar. Bunun gibi daha nice peygamberlere aynı suçlamalar yapılıyor. Benzeri suçlamalar sefihliyle, yani beyinsizlikle, hiç işe yaramazlıkla, yalancılıkla, delilikle, bir sürü şeyle suçluyorlar. Nihayet aleyhissalâtu Vesselamı da o dönemdeki Mekke müşrikleri aynen babalarının yaptığı gibi bir suçlamada bulunuyorlar. Diyorlar ki, buna da bir başka birisi öğretiyor. Başka bir adamdan öğreniyor, ondan sonra size söylüyor. اِنَّهُ muhu beşer. Ona bir beşer, bir insan öğretiyor vahiyi, o da alıyor size aktarıyor diye da bulunuyor. Subhanallah. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde çok güzel bir şekilde haber veriyor. Bu ileri gelen yalanlayıcı kimselerin, kafir kimselerin durumunun ahirette, ateşin içerisinde birbirlerini yalanladıkları, birbirlerine lanet ettikleri malum ayet ve hadislerde. Bu aleyhissalâtu vesselâm şu güzel ifadeyle onu ifade ediyor. Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında rivayet edildiğine göre diyor ki aleyhissalâtu benim misalim benim gönderildiğim şeyin misali yani Allah'ın beni gönderdiği nübüvvetle, risaletle gönderdiği hidayetten, ilimden gönderdiği şeyin misali bol yağmura benzerdi diyor. bol bol yağmura yani böyle bereketli bir yağmura o bir yere isabet eder bir toprağa isabet eder bir tarlaya isabet eder ve o tarla böyle e, verimli temiz saf, berrak bir tarla Suyu kabul eder, oradan da yeşillikler ve çayırlar, bitkiler bitirir. O toprak, o bol yağmuru alır, ondan sonra oradan yeşillikler ve bol bol e, böyle çayırlıklar, güzel şeyler bitirir. O su, bir de böyle kurak bir araziye isabet eder. O arazi suyu kabul etmez ama suyu bırakmaz da aynı zamanda. Yani ondan insanlar istifade ederler, içerler, sulamada kullanırlar, hayvanlarını sularlar. Yani bu bol yağmurun isabet ettiği, yağdı yerlerden biri de budur. Bir de üçüncüsü var. Üçüncü yer ise böyle kay, kaypak ondan sonra, düz bir arazi kaygan da diyebiliriz oraya yağmur yağıyor o suyu ne toplu ve biriktiriyor az önce söylediğimiz gibi ne de bir şeyler bitiriyor ne yeşillik ne de ot bitiriyor diyor ki işte birinci kimse yani yağmurun yağdığı o bereketli yağmurun üzerine yağdığı birinci yer dini Allah'ın dinini fık eden Anlayan ve Allah'ın beni gönderdiği şeyden istifade edip faydalanan, yani peygamberlikten faydalanan, öğrenen ve öğreten. Dikkat edin, altını tekrar çiziyorum. Öğrenen ve öğreten kimse Kim bu? Başta söylediğimiz suyu kabul ediyor. Suyu kabul ediyor, hem de yeşil nebahatlar bitiriyor insanların faydalanması için. Yani hem kendisi faydalanıyor ondan, öğreniyor, hem de başkaları faydalanıyor, öğretiyor. Allah. İkinci kimse ise diyor, yani daha doğrusu toprağın dü üzerine yağmur yağması neticesinde, düz bir toprağa yağ yağması neticesinde, içini almayıp sadece üstünde tutan, ama insanların da ondan faydalandığı, hayvanların içtiği kimse ise, o başını kaldırmayan kimsedir. Yani insanlara faydası olan ama kendisi faydalanamayan kimsedir demek istiyorum Sübhanallah. Üçüncü kimse ise yani ne suyu kabul eden ne de tutan insanların ve hayvanların faydalanması için bu kimse ise benim gönderildiğim şeyi yani peygamberliği yani bu dini kabul etmeyen kimsedir ne güzel misal vermiş Kur'an'ın misallerinden ve aleyhissalatü vesselam'ın misallerinden daha güzel kim misal verebilir ki Allahu Teala bizlere basiret versin hak dini iyice anlamayı öğrenip öğretmeyi insanların bizden istifade etmesini nasip etsin bizi ailemizi çocuklarımızı anne ve babamızı bağışlasın ve onları İslam'a hidayet etsin amin Onları her türlü şirkten, bidatten, hurafeden ve cehennemlik amellerden yani günahı kebardan korusun. Allah Azze ve Celle bize ve tüm dünyadaki kardeşlerimize mümkün kardeşlere rahmetiz. Onları bağışlasın. Onların sıkıntılarını gidersin. Onlarla bizi cennette, firdeviste birleştirsin. Hadevallahu alem ve sallallahu ala nebiyyina muhammede.